Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. İki haftada bir salı günleri saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde sizlerle buluştuğumuz ve açık radyo mikrofonlarından bir araya geldiğimiz Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor. Programımıza hepiniz hoş geldiniz efendim. Her programda gerçek yaşamdan insan öykülerini paylaşıyoruz. İlham veren yaşam öykülerini paylaşıyoruz. Birbirinden değerli isimler kendi yaşam öykülerini bu mikrofonlardan sizlerle paylaşıyor ve bugün de yine çok özel bir isim bizlerle birlikte sevgili Hayrettin Çağrı Ezerer de konuğumuz kendisine hoş geldin diyoruz hoş geldiniz programımıza hoş bulduk teşekkürler nasılsınız iyi misiniz çok şükürlüyüz sizler de iyisinizdir umarım biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Programımıza konuk olmayı kabul ettiğiniz ve ilham veren yaşam öykünüzü paylaşmayı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederek başlamak istiyoruz programımıza. Evet, ee, teşekkür ederim. gördüğünüz için. Ey, ve sormak istiyorum. Hayrettin Çağrı Ezerer'in yaşam öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başlamıştır? 22 Haziran 1987 yılında Mersin'de başladı yaşam öykümüz. Kalabalık sayılabilecek 5 kişilik bir ailenin en küçük çocuğuydum. Mutlu ve güzel bir ailemiz vardı. Bu şekilde hayata başladık yani diyebiliriz Mersin'de. Mersin'de, Mersin'de nerede doğdunuz? Nasıl bir ortamda dünyaya geldiniz? Mersin, ben doğdum. Çok büyük bir yer değildi. Dolayısıyla sokaklarda doya doya oynayabileceğimiz, doya denize girebileceğimiz, bir saat sonra daha çıkıp karda oynayabileceğimiz bir lokasyon. Güzel bir çocukluğum oldu diyebilirim. Ne güzel. Ne güzel. Peki aileniz ne yapıyordu mersin'de, ne işte uğraşıyorlardı? Ee, annem ev hanımıydı, babam e, ticaretle uğraşıyordu kendi çapında. E, Müthafat bir aileydik, orta hali bir aileydik, çok mutlu bir aileydik. Lada e, hikayede bu mutluluğun güzelliğinden sonra başladı zaten her şey. Evet. Peki doğduğunuz dönemde yani çocukluğunuza döndüğümüzde baktığımızda e, Hayrettin Çağrı Ezerer nasıl bir çocuktu? Neler yapardınız? Nasıl geçerdi çocukluğunuzda günler? Hiperaktif çocuktu. Ee, eğitim hayatında çok başarısız. Ee, asla ders çalışmayan, hiçbir zaman yerinde duramayan, e, böyle değişik hareketli çocuktu yani diyebiliriz. Ne güzel. Ee, peki Mersin'de yaşadınız. Ne zamana kadar okul hayatı bir yandan Mersin'de de başladı anladığım kadarıyla. Az önce evet. birazcık bahsettiniz. Çok da okulla herhalde arası iyi olmayan bir çocuk Evet, evet, okul hayatım Mersin'de başladı. İlk öğretimi, orta öğretimi ve lise. Ee, dediğim gibi çok başarısız bir öğrenciydim çünkü hayat çok daha dolu dolu yaşıyordum. Ee, öyle şu andaki gibi telefonları, iPad'lere boğulmuş değildik. İşte e, sokaklardan kulaşıları toplayıp kendimize tekne yapardık, denizlere açılırdık, batardık, çıkardık. E, dolayısıyla ders çalışmak mayansız gelirdi o zamanlar. E, ta ki, üniversitede e, çok da iyi olmayan bir bölümü e, kadar ana e, kadar orada ancak bir e, beynim olduğunu diyebilirim, keşfettim diyebilirim. Yapab çalıştığım zaman başarabileceğimi keşfettim diyebilirim. Çalışmak zorunda kaldım diyebilirim. Çünkü e, Pavuk Kulü Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. E, genel hukuk e, dersinin, amfi dersi yani bütün İktisadi ve İdare Birliği Fakültesinin toplandığı bir derste... E, tek C alan bendim. Bu kadar kişinin içerisinde. Çünkü hem çalışmak e, zorundaydım e, gündüzleri. Hem de e, akşamleyin e, ikinci öğretiminde üniversitem. E, akşam dersten sonra da başka bir yerde daha çalışmak durumundaydım. Çünkü çok büyük hayallerim vardı. E, okulu idam ettirebilirdim bir şekilde çalışmasaydım ama büyük hayallerim için çok çalışmam gerekiyor. Dolayısıyla derslerde hep uyuyordum. Hala daha çalışmak anlamsızdı benim için. Ta ki C aldığımda hocanın kim bu çağrı yahu deyip beni herkesin arasında kaldırana kadar. O bütün abi, bütün abi bana baktı. Ee, bir tane de hanımdan hoşlanıyordum. Böyle en ön sırada oturan, çalışkan bir hanımefendiden hoşlanıyordum. O da böyle bana bakınca dedim ben, ben toparlanmalıyım dedim. Yani bu böyle olmayacak. Hani herkes yapabiliyorsa ben de yapabilirim. Hiperaktifim biliyorum. Dikkatim dağınık. Onu da biliyorum. Ama ilk kat daha fazla çalışırım ve başarılı olurum diye düşündüm. Ee, ve sonrasında Evet. Dereceyle fakülteyi bitirmiş oldum. Fakülteyi dereceyle bitirdiniz sonrasında. Evet, evet, evet. Yani daha öncesindeki... E, çünkü hiç denememiştim çalışmayı, başarmayı hiç denememiştim. E, denediğim zaman, gerçekten isteyerek bir şey yaptığın zaman... E, ...ben bile, böyle insanlara, ben bile başarabiliyorsam... Herkes başarılıdır diye bir motto vardır yani. Peki birazcık daha üniversite yıllarını konuşalım mı? Üniversiteye e, Mersin'den kalktınız Denizli'ye gittiniz. Denizli'de Pamukkale Üniversitesi'nde işletme okuyordunuz. ikinci öğretimdiniz ve bir yandan da çalışmam gerekiyordu. Büyük hayallerim var dediniz. Ne gibi hayalleriniz vardı ve ne işlerle uğraşıyordunuz? Hangi işlerle uğraşıyordunuz? Neler yapıyordunuz? Yani Denizli e, o zamanlar mütahasıp bir yerdi. Daha yeni kurulmuş sayılıyordu üniversite. E, dolayısıyla çok fazla yabancılara böyle açık değildi. Her e, böyle mütahasıp şehirde olduğu gibi büyük şehirlerin dışında üniversite pek fazla ilk başta istenmez e, öğrenciler. Dolayısıyla hiç kimse iş vermedi bana. E, bir tane üniversite yolunda hem de en böyle merkezi yerde bir inşaatta e, işte hamal aranıyor diye bir İran'ı gördüm. O zamanlar da böyle vücudum yerinde çünkü hep spor yapıyorum, yüzüyorum Mersin'deyken. Devamlı koşturma içerisindeyiz. Dedim iyi de parası vardır herhalde çünkü böyle duyarız. Bir geldim bir sordum. Hemen işe aldılar aynı gün. Ve çok da iyi para vermeye başladılar. O büyük hayallerim dediğimin ilk adımı da e, dünyaya dolaşmaktı. E, i̇stediğim şekilde, istediğim tarzda dolaşmaktı. Dolayısıyla bunun içinde alemin aleminin sunduğu imkanlar benim hayallerime hayallerim kadar yetmediğinden dolayı Dedim ki ben madem bir şey istiyorum bunun için bir şey yapmalıyım. Ve ilk e, meslek hayatım o üniversite yolundaki inşaatta e, harfiyat taşıyarak başladı. Hı hı. İkinci öğretime giderdim. Dersten sonra da o zamanlar yeni çıkmıştı pompacılık, gaz, tüp böyle dolduruluyordu. Oraya giderdim. Tek Türk müşteri gelirdi. Hem dersimi çalışırdım hem de e, orada çalışıp, çalışmış olup yövmeyemi alırdım. Dolayısıyla ilk yaz okulun ilk yaz tatilinin başında diyeyim. İlk yurt dışına çıktım bu vesileyle yani ilk laptopumu aldım vesaire vesaire sonra da devam etti tabi e, artık çalışmak zorunda değildim inşaata çünkü e, yurt dışında gezerken sosyal medyada paylaştığım yazılarımı tam dergi görüp dikkatini çekiyor e, artık uçak paralarım dergi sayesinde e, e, şey oluyordu veriliyordu. Daha sonrasında başka bir dergi daha görüp artık otel param da e, çıkmaya başladı. Sonra harçlığın da çıkmaya başladı derken bir baktık ki yola çıkmak, adım atmak başarmanın tamamıymış. Yani yarısı bile değilmiş. Ve siz o hayalleri o ilk adım atabilmek için de inşaatta harfiyat taşıyarak, <gülüyor> hamallık yaparak ilk paranızı kazanmaya başladınız. Evet, ee, evet. Dediğiniz gibi büyük hayaller dünyayı gezmek ve onun ilk adımını da atabilmek için para gerekiyordu. O sağlayabilmek için bir yandan gaz istasyonunda, benzin istasyonunda aslında çalışarak geceleri, gündüzleri de, tatillerde de, inşaatta çalışarak bu birikimi, bu parayı sağlayıp yurt dışına gittiniz. Sonrasında dediğiniz gibi hayatınızda aslında bir kırılma yaşanmış belki de paylaştıklarınızı gören dergiler sayesinde. Peki üniversite dereceyle bitti. Sonrasında neler oldu? Üniversite hayatı boyunca gezmeye devam ettiniz mi? Aynı Tabii her yaz, her yaz, her e, tatil, her imkanda hep gezdim. E, çünkü dünyayı dolaşmak benim en büyük hayalimin bir parçasıydı aslında. Tamamı değildi. Çünkü hayatımda hep şunları dikkat ettim. Öyle hayallerim olmalı ki elde ettiğimde suçu e, hayale oramamalıyım. Yani elde ettiğin tatmini o anda bitmemeli. O kadar büyük hayallerim olmalıydı ki devamlı bunun için bir süreçte olmalıydım, devamlı yolda olmalıydım. Çünkü e, kavuşmak yoktur aslında hani insanoğlu için. Devamlı yolda olmaktır asıl kavuşmak. E, bir tatile gitmek için mesela oturup e, hayaller kurarken örnek veriyorum Güney Afrika'da kamp yapacağım yerin tehlikeli mi tehlikeli değil mi vesairesini araştırırken ki aldığın keyif o anda kamp yapmaktan daha mükemmel bir keyif aslında, yolda olmak daha doğrusu yani her konuda bu hayaller için. Bu dünya tatili, dünyaya dolaşmak sadece benim hayallerimin küçük bir parçasıydı. Ee, gittiğim her ülkede gerçek hayalim olan ve biraz sonra e, yavaş yavaş açıklayacağım e, şey için bir alt tipi kuruyordum aslında. Hem de vizyon genişliyordu çünkü o zamanlar Türkiye standartlarında istediğim bilgileri hala aslında bu şekilde istediğim bilgileri yeteri kadar alacağım bir yer yoktu. Bunun dışında o günlerden başladım gezmeye, tozmaya. Üniversite bittikten sonra da anladığım kadarıyla devam etti. Peki işiniz hale mi dönüştü? Neler yaşadınız bittikten sonra? Aslında şöyle oldu. Üniversite bittikten sonra hayatın gerçekleri biraz daha yüz, yüzümüz olmaya başladı diyebilirim. Ee, i̇ş aramaya başladım. Her üniversite mezunu işsiz gibi ve yine her üniversite mezunu işsiz gibi iş bulamadım. Çünkü herkes işte deneyim şu, bu daha fazla ezmek vesaire istiyordu. Ben de dedim ki o kadar kendimi yetiştirdim ve geliştirdim, bu olmamalı. Yine her üniversite mezunu gibi master yapayım dedim. Master yaptım, yine iş bulamadım. Sonra her üniversite mezunu gibi doktor yapayım dedim. Sonra baktım ki Türkiye'de akademin pek de kıymeti yok. Ve biraz daha hayallerime ağırlık vermenin gerektirildiğini düşündüm ve arkasından yine hala iş bulamayınca TSK'da memur olma yapıyordum olma e, karar verdim çünkü normal memur olamazdım çünkü yerinde duramıyorum asla hep böyle bir koşuşturma içerisinde olmam gerekiyordu bir gün e, bir web sitesinde memurlara alakalı bir web sitesinde bir ilan görüp ve başvurdum TSK subaylığı için ve kazandım e, bir sürü görev yaptıktan sonra hikaye asıl burada başlıyor aslında peki nasıl ee, başladı o hikaye isterseniz artık evet. konuşalım yavaş yavaş biz evet. TSK'da Anladığım kadarıyla askeri görevdesiniz, ee, çalışıyorsunuz, evet. devam ediyorsunuz. Bir gün hayatınızda bir şey oluyor, böyle bir şeye karar veriyorsunuz. Ne yaptınız, ne oldu? Evet, ee, hayatımın e, anlamını keşfetmeye, hayatımın e, zirvesine doğru e, start vermeme, yol, yola çıkmamı sağlayan bir haber geldi telsizden. Acil olarak Adana'ya gelmem isteniyordu. Zor ulaşmışlar çünkü o zamanlar ulaşılabilen bir yere değildik. Ee, ne oldu derken anladım bir şeyler olduğunu ailemle alakalı olarak. Babam e, son birkaç saatini yaşıyordu ve bunun içine ağaca girmem gerekiyordu. Bir şekilde yetişebildim ve e, babamla helallik isteyebildim. E, bir saat sonrasında da babamı kaybettik zaten. E, hayatımın en büyük kırılma noktası burada başladı benim. Ölümün varlığını, ölümün gerçekliğini e, gördükten sonra her şeye başladı. Çünkü ancak ölüm ol Sadece ölüm olduğu için yaşam kıymetli. Sadece yok olduğu için var kıymetli olduğunu anlamaya başladım. Ve bu şekilde e, hayat yolum e, çok marjinal bir şekilde e, değişmeye başladı. Neler oldu? Nasıl değişti? Yani görev yaptığım yerlere ailemi götürem götüremiyordum. Bekar olduğum için. E, ben oralara gönderiliyordum yani. Böyle hani ev tutamayacağım, ev kiralayamayacağım yerler genel olarak. Dolayısıyla ee, dedim ki Allah'a Allah'ım dedim annemin rızası mı önemli yoksa dedim hani rızkın mı Allah gönüme şunu hissettirdi rızkı veren benim ben rızkına kefilim diyor ee, çalıştığın süre boyunca sana git annenin gönlünü yap dedi iyi de öyle bir şey yapmışım ee, çok severek yaptığım çok saygı duyduğum Meslekten istifa etmek zorunda kaldım. Ee, çok herkesin girmek için çok sabırsızlıkla beklediği ve rütbe, rütbe olarak da artık rahat olacağım bir süreçte istifa etmemde de. Bu benim için çok büyük bir marjinal karardı. Ee, arkasından iş kuracağım dedim kendime. Yani kendi işimle ol, olmasını istiyordum. Her memurun hayaldir. Kendi işim olacak. Kendi işimi kurmak istiyorum hayali vardır. Her memurun sanki daha rahat yaşayacakmış gibi gelir. Her memura bu durum. Ben de öyleydim tabii. Öğreniyoruz hayatı yavaş yavaş. Ee, bir şekilde kendi işimi kurmaya başardım ticaretle alakalı olarak. Sonra fark ettim ki, insanoğlu ne elde ederse etsin, elde etmeden önceki varsaydığı hazı ve tatmini, tatmine kavuşamıyor. En baştakine geldik. Kavuşmak yoktur asla insanoğluna diye. Daha büyük sorumluluklarım oldu. Artık yıllık iznin yoktu. En azından test'e kadarken yıllık iznin vardı. Yani, tam olarak olmasına belli bir mesai saatinde vardı aşağı yukarı yani. En azından pazar günlerim vardı. Baktım ki yine bu da hayal ettiğim gibi değil. Hayat beni devamlı en büyük böyle, e, top, e, böyle bir numaradaki hayalime sürüklüyordu bir şekilde. Bir gün e, Ankara'da yine ertesi gün yurt dışında bir seyahate gideceğim, Bir konferans gibi bir şey vereceğiz bir yerde, bir üniversitede. E, erkek kardeşim, abim yani kız kardeşim, onun da eşi asker ve ben Ankara'dayız. Validem de Mersin'de bizi bekliyor işte. Bir haber geldi. Ondan sonra kardeşiniz kalp krizinden vefat etti diye. Halbuki iki saat önce şakalaşmıştık, gülüşmüştük, kahkalar atmıştık. İki saat sonra e, ölüm haberiyle beraber bayağı bir çarpıldık. E, hayat bana 32 yaşında da ölünebileceğini gösterdi. Rahmetli babam e, 52 yaşında vefat etmişti. 52 yaşında ölünebileceğini gösterdi ama o çok şeydi yani 52 yaşında ölsek de olabilir gibi geliyordun ama... 32 yaşında ölebileceğini gördüğümde dedim ki kendi kendime sen bir daha bir macina karar ver ya bunun için çaba sarf et daha da yoğunlaş ki çünkü hayat çok kısa ee, ölüm 2 saat hangi birimiz size soruyorum hangi birimiz 2 saat sonra ölülebileceğini düşünerek yaşıyoruz ki çünkü yani iki saat sonra ya da yarın bırak iki saat bir ay sonra ölenebileceğini öleceğinize haberi gelse bugün şu anda gönlünüze ömrünüze ağırlık yapan neye ağırlık yaparsınız dert yaparsınız kendinize diye soruyorum. Yani hiç şey yapmayız. Kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Çok doğru bir soru. Peki ölümün yaşının olmadığını anladığınız o olaydan o acı kayıttan sonra ne yaptınız? O zaman çok daha büyük şeyler değişti kendi işimde. Ee, dedim ki ee, korkmayacaksın. Çünkü Dünyada korkulacak tek mecra var. Ben inersi olmaya çalışamadım. Çünkü ölüme başka e anne sizliğin, babasızlığın, kardeşsizliğin ilacı yoktur. Yani bir babanın gölgesinin yokluğunun asla herhangi bir psikiyatır, herhangi bir işte diğer alkolmüş, gece sakinleştiriciler baş asla değildir yani bir annenin şefkatinin yokluğunu dolduracak şeyler ben bunu inancım sayesinde atlatmayı başardım ee, ve dedim ki ben hayallerim için daha somut adımlar atmalıyım Araştırmalarımı başladım işte somutlaştırdım adım attım gittim işte daha önce yurt dışında gidip çalıştığım yerlerde daha fazla bağlantıya girmeye başladım biraz sonra yurt dışında gittiğim zaman e, dünyada oluşurken neler gezdiğimden bahsedeceğim özellikle ee, ve biraderimin ölümü kardeşimin ölümü Gerçekten hayatı bir anda hem çok ciddileştirdi, hem çok ciddi ciddiyetini kaybetti her şey bir anda. Dertlerim ciddiyetini kaybetti, bir anda hayat başka bir anlam kazandı bende. Çünkü e, biz korkuyoruz. Bazılarımız toplum baskısından dolayı, bazılarımız geçmişimizdeki başarısızlıklarından dolayı, bazılarımız başkalarının yapamasınlarından dolayı devamlı adım atmaya korkutulan bir toplumdur ne yazık ki. Asla böyle herhangi marjinal ve yenilikçi bir şeye adım atmaya teşvik edilen bir ülkede ya da dünyada yaşamıyoruz. Türk, bizim ülkemiz de böyle değil. Evet. Dünyanın çoğu yeri de böyle aslında yani. E, dolayısıyla Vay bu ölüm... Bu bir mi Çağır Evet. E, süremiz de hızla ilerliyor. O yüzden biraz tamam. hızlı ilerlememizi rica, tamam. rica edeceğim. E, bu sonuçta toplum baskısından ya da çeşitli nedenlerle ertelediğimiz, vazgeçtiğimiz, yapamazsın dendiğinde acaba diye kendimizden şüphe ettiğimiz bütün bu e, gerçeklikleri karşınıza alıp ne yapmaya karar verdiniz? Dedim ki ben e, o süreçlerde eğer 32 yaşında ölünebiliyorsa ben de ölebilirim ve ben ölmeden istediğim hayat tarzını, istediğim hayat şekli, e, şekilde yaşama kararı aldım. Tam bunları düşünürken şirketim daha fazla büyüdü. Şirketim de bayağı başarılı oldum ve kopması çok zor bir hale geldi şirketteki hayatım. Çünkü lüks ve konfor çok hoş bir şey. Tam bu süreçlerde son noktayı koyan olay gerçekleşti. Hayatta en kıymet verdiğim şeyi kaybettim. Yani bana askeredeki arkadaşlarım, sosyal çevrem hayatta başına gelebileceğinin varsaydı en kötü şey ne olur diye sorduklarında annemin kılına zarar e gelmesi dediğim kadını 3 bin küsur kitap okumuş, karşı karşıya geçtiğinde böyle muhabbetinden böyle sarhoş olacağın validemi kaybettikten sonra ben dedim gidiyorum artık. Nereye, Nereye gidiyorum? Nereye gidiyorum? Hani hepimizin bir gün hayali vardır ya ben bir gün doğanın tepesini yaşayacağım. Bir gün çıkacağım bir kulübü yapacağım. Kulübü de yaşayacağım gibisinden. Ben dedim ki bunu yapmak istiyorum. Çünkü zaten vaktimin büyük bir kısmını yarısını dağların tepesinde diğer yarısını denizin dibinde ya da üstünde geçiriyorum ekstrem sporlarda. Ben dedim keyif aldığım hayat tarzını yaşam şekli dönüşmek istiyorum. Ve bir anda karar verdim. Neyim var neyim yoksa hepsini satıp mütassıp bir arazi buldum kendime ve açtım kendimi YouTube'dan kendime e, ahşap bir ev yaptım ilk başta. Çünkü barım önemliydi. Arkasından 3-5 e, tavuk, birkaç tane kuzu, atla içe işte gitme vardı mesela. Bu hayallerin içerisinde. Bir tane at buldum bir yerden ondan sonra. E, ve e, Mersin'in Toroslar e, dağlarında en yüksek zirve köylerinden bir tanesinin de üstündeki bir tane dağın zirvesinde elektriğin suyun herhangi bir yerleşim biriminin olmadığı bir lokasyonda kendime bir hayat kurdum. Mersin'de, Torosların zirvesinde bir köyde yakınında yöresinde herhalde hiçbir yaşam olmayan zirvede bir noktada bir köyde ücra bir noktada sıfırdan Bilmediğiniz bir yaşama başlıyorsunuz aslında. O yaşınıza kadar belki de o kadar e, o derecede deneyimlemediğiniz bir yaşama başlıyorsunuz. Tabii ki, tabii Ve ki. Söylediğiniz önemli bir nokta var. E, barınma için gerekli olan evinizi bile kendiniz yapıyorsunuz. Hem de internetten izlediğiniz <gülüyor> videolarla. Evet, evet. Yani biraz zor oldu tabii. Böyle konuşulduğu gibi olmadı. Hatta şu anda bile e, YouTube'da izlerken tabii tabii bir tane video izlemiyorsun. Her konuyla alakalı onlarca video izliyorsun ama... Ya benim gözümden kaçtı ya karşı taraftaki insanlar söylemedi. E, su söylemedi. Evin zeminini yani su basmasını yaparken teracı kullanmam gerektiğini öğrenmemişim. Şu anda eve evde çay içerken mesela eğer tam doldursanız biraz yamuktur evim mesela şu anda. Ama hayatımızın zirvesini yaşadığım yer orası diyebilirim. Çünkü her tarafında bir hatıram var. Her hmm. tarafında bir anım var onu yaparken. O evi yaptırabilirim de belki ama dedim ki eğer yaptırsaydım yerli ev gibi olacaktı. Herkes gibi olacaktım. Kendim yapayım. Çünkü kusurlar seni özel yapan şeylerdir. Kusurlar sadece insanın şahsına münhasırdır. Hmm. Bir üniversiteyi kazanmak her yapacağı, herkesin yapabileceği bir şeydir. Herkesin yapma potansiyelinin olduğu bir şeydir. Ya da bir evi yaptırmak parasının para para, para, para, parası olan herkesin e, yaptırabileceği bir şeydir ama bir evi kendi başına yapmak, e, işte elini delmek, kaburganı kırmak bu süreçlerde, ne bileyim onlarca hatıra, o kadar fazla ki yani şu anda vaktimiz asla sığmayacak kadar fazla evet. hatırayı biriktirmek çok daha fazla anlam kazandırıyor her şeye. Evet Çok az zamanımız kaldı. O yüzden sizden çok hızlıca rica edeceğim. Şu tamam. an ne yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor günleriniz? Yaşam orada nasıl devam ediyor? Hızlıca e yani, devam misiniz? rüya gibi geçiyor diyebilirim size. E, günde maksimum 4-5 saat uyku uyuyorsunuz. Normalde 3 saat uykuyor. Çok fazla iddia olmasın diye. 4-5 diyelim. E, 4-5 saat uyku herhangi bir alam ya da sanat kurmaksızlığı yetiyor size. Ee, şu anda organik tarımla uğraşıyorum yukarıda. Çünkü hayatı boyunca çalışmaya, çalışmak zorunda kalmış bil olarak hayalim şuydu. Yukarı çıkacaktım, kitaplar okuyacaktım, makaleler yazacaktım ee, vesaire vesaire ama e, hayatı boyunca çalışmak zorunda kalmış bir insan olarak boş duramadım ve e, kanserli bir avlanın trekking yaparken benden bir tane yumurta iki tane yumurta istemesinden sonra dedim ya en başta yola <gülüyor> çıkmak ee, başarmaktır diye. Dedim ki benim yolum bu galiba. Çünkü annemi kanserden kaybederken asla temiz gıda bulamamıştık. Şu anda e, organik tarımla uğraşıyorum, organik yumurta üretiyorum, organik süt üretiyorum, ondan sonra organik işte meyveler, sebzeler üretmeye başladım. İnsanların gönlüne tebessüm etmesi için sattığımız, ürettiğimiz ürünlerin içerisine de Nazım Hikmetler koyuyoruz, Necip fazlalar koyuyoruz, Cahit Zarifollar'ın şiirlerini koyup, o şekilde gönderiyoruz insanlara hem e, sıhhatlerine hem de gönüllerine iyi gelmek umuduyla. Peki nedir hayaliniz bundan sonrası için? Bundan sonraki sıhhatin hayalim sakin, şunetli, e, hırstan uzak, e, zaman dilimi olmaksızın e, böyle azlıkla mutlu olunabilen bir hayatımı devam ettirmek. Yani öyle büyük artık şunu ulaşmak istediğim. Bir şey yok artık sadece sükunetli bir e, hayat kurmak istiyorum. Evlendim bu süreçte eşimle beraber nasıl şey olursa talibiz. ilerleyen süreçlerdeki evlatlarımla beraber atı binmek istiyorum. Mesela hani bir iPad'de bir PlayStation'da oynamak yerine çocuklarımla beraber snowboard yapmak istiyorum kar yağdığı zaman. E, atı binmek istiyorum işte koyunları beraber gütmek istiyorum sütü beraber savmak istiyorum. Böyle hayallerim var artık. Ne güzel hayaller. Şu an dinleyen birçok dinleyicimiz de eminim bu hayallere ortak oluyorlardır. Onlar da bir yerinden bu hayalleri kurmaya başlıyorlar. diye de kuruyorlardır. E, sonuna geldik programımızın. E, son söz olarak dinleyicilerimize ne söylemek, ne paylaşmak istersiniz? Şunu söyleyebilirim. E, insanoğlu hayal edebileceği her şeyi ama her şeyi kendisine zarar verecek şeylerin dışındaki her şeyi elde edip kavuşup başaracak potansiyele sahip olduğu için ...o hayalleri kurabilir. Dolayısıyla hayaliniz bir dağın tepesinde bir denizin kenarında yaşamak eğer... ...adım atın, bütün olmazlarınızın nasıl yavaş yavaş yıkıldığını göreceksiniz siz de. Ben başardım ve başarmamın sebebi asla üst düzey bir insan olmam, çok çalışkan bir insan olmam değil. Sadece adım atabildiğim için başardım. Siz de adım atın, emin olun başaracaksınız hepinizin sıhhatli bir şekilde adım atıp yolu umuyorum. Çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz yaşam öykünüzü bizlerle, dinleyicilerimizle paylaştınız. Çok sağ olun. Çok teşekkür Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet efendim bugün programımızın konuğu sevgili Hayrettin Çağrı Ezerer'di. Hayrettin Çağrı Ezerer ilham veren bir yaşam öyküsü. Kendi yolculuğunda o ilk adımı kendisinde de anlatımıyla güzel anlatımıyla söylediği, bahsettiği gibi o ilk adım attığında başladı aslında öyküsü ve hayat onu Bugün Torosların zirvesinde, zirvede bir köyde organik doğal bir yaşamın tam da orta yerine sürükledi. O kendi hikayesini yazmaya devam ediyor ve kendi hikayesinin kahramanı olurken de inanıyoruz ki bugün bu program sayesinde başka yaşamlara, başka kişilere de ilham olmuştur. Kentin gizli öyküleri ilham veren yaşam öyküleriyle 2 hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından tekrar sizlerle buluşmak üzere veda ediyor artık. İki hafta sonra sizleri de bekliyoruz efendim. Ben Kenan Doğan, program asistanımız Tuğçe Günalan ve teknik masadaki Açık Radyo çalışanı değerli arkadaşlarımla sizlere sağlıklı güzel günler diliyoruz. Hoşçakalın. Kentin gizli öyküleri Kentin isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları